Aişe validemiz radıyallahu anha buyuruyor. Allah'a yeminü kasem ederim ki Resulullah'ın mübarek eli kadın eline, kadının eli de onun mübarek eline değmezdi. O ancak onlarla sözle beyat ederdi. Aralarında şer'i bir bağ bulunmadığı halde bir hanımın elini sıkan bir kimse için kıyamet gününde elinin üzerine ateşten bir kor konulmuş olacaktır. Rakika kızı Ümeyye radıyallahu anha buyuruyor. Ensar kadınlarından bir grupla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat için geldik. Ey Allah'ın Resulü! Allah'a ortak koşmamak için, çalmamak, zina etmemek, iftira etmemek ve iyilikte sana isyan etmemek için beyat etmeye geldik, dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gücünüz ve takatiniz nispetinde söz veriniz buyurdu. Bizler Allah ve O'nun Resulü bizden daha iyi düşünmektedirler. Öyleyse ey Allah'ın Resulü elini uzat da sana beyat edelim dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kadınların elini tutmam yüz kadına olan sözüm bir kadına olan sözüm gibidir buyurdu.